Pisagor'un doktrini eksiksiz bir hayat organizasyonunun eşlik ettiği deneysel bir bilimin temelleri üzerine oturtulmuş bir doktrindir. Tarikatın sırları ve üstadın fikirleri bugün yıkılıp gitmiş bir kentin yıkıntıları gibi toprağın altında kefenlenmiş durumda bulunmaktadır. Şimdi işte bu sırları tekrar canlandırmaya çalışacağız. Bu vesileyle de dinlerin ve felsefelerin sırrı demek olan teozofik doktrinin kalbine kadar nüfuz etmeye ve Grek dehasının ışığında Isis'in peçesinin bir kıyısını kaldırıp altına bakmaya çabalayacağız. Bir tepenin üstünde, servilerin ve zeytin ağaçlarının arasında İnisiy kardeşlerin yuvası pırıl pırıl parıldamaktaydı. Aşağıda sahil boyunca ilerlerken yukarı bakıldığında kemerleri, bahçeleri ve beden eğitimi alanı derhal dikkat çekmekteydi. Müzler mabedi, değirmen sütunları ile birlikte binanın cephesinden daha geniş bir alanı kaplamaktaydı. Dış bahçelerin oluşturduğu terastan bakıldığında şehir ile limanıyla ve meclis meydanıyla birlikte ayaklar altına serilmekteydi. Uzaklarda körfez, sipsevri sahiller arasında sanki akikten yapılma bir kupanın içindeymişsisine yayılmakta ve İon denizi de gök mavisi hattıyla ufku sınırlamaktaydı. Ara sıra binanın sol kanadından çıkıp uzun sıralar oluşturarak servili yoldan aşağıya inen renk giysili kadınlar göze çarpmaktaydı. Bu kadınlar Ceres mabedine ibadete giden kadınlardı. Sık sık da sağ kanattan çıkıp Apollon mabedine doğru yukarılara tırmanan beyaz giysili erkekler dikkati çekmekteydi. Gençliğin araştırıcı muhayyilesi için inisi okulunun bu iki uluhiyetin himayesi altında bulunduğunu düşünmek bile heyecan verici bir şeydi. Ne de olsa bunlardan biri yani yüce tanrıça kadına ve dünyaya ilişkin derin sırları içermekteydi. Diğeri ise yani Güneş Tanrı ile erkeğe ve göğe ilişkin sırları ifşa etmekteydi. Görüldüğü gibi bu seçilmişler sitesi kalabalık kentin dışında ve üstünde bir yer tutmaktaydı. Bünyesindeki sükunet gençliğin asil eğilimlerini harekete geçirip celp etmekteydi. Ama içeride olup bitenlerden kimsenin haberi yoktu ve oraya kabul edilmenin çok zor bir şey olduğu herkes tarafından bilinmekteydi. Visagora Enstitüsü bahçelerini basit bir yeşil çit çevrelemekteydi. Giriş kapısı da gündüzleri açık tutulmaktaydı. Ancak girişte Hermes'in bir heykeli bulunmakta ve kaidesinde de şu ibare yer almaktaydı. İnanmayan uzak dursun. Sırların bu yasağına karşı herkes saygılı davranmaktaydı. Fisagor, mürit adayı seçiminde kılı kırk yararcısına bir tutum izlemekteydi. Bu konuda her ağaçtan kaşık olmaz demekteydi. Enstitüye katılmak isteyen gençler bir süre sınava ve denemeye tabi tutulmaktaydılar. Ailesi veya öğretmenlerden biri tarafından takdim edilmiş olan adaylara önce beden eğitimi tesislerine girme izni verilmekteydi. Gençler bu tesislerde yaşlarına uygun oyunlara katılmaktaydılar. Bu tesislerin şehirdekilere benzemediğini delikanlı derhal fark etmekteydi. Ne çığlık atan vardı ne de tepinip gürültü eden, birbirlerine meydan okuyup adalelerini şişiren ham atletlerin o aptalca kuvvet gösterilerine de, o gülün şişinmelerine de rastlanmamaktaydı orada. Sadece ikişer ikişer kemerlerin altında veya arenada gezinen nazik ve seçkin gençler dikkati çekmekteydi. Bu gençler adayı büyük bir nezaketle ve sadelikle sanki kendilerinden biriymiş gibi sohbetlerine iştirake davet etmekteydiler. Orada yeni adaya şüpheli gözlerle veya şeytanca tebessümle bakmak gibi acayip ve geri davranışlara yer yoktu. Arenada koşu, mızrak ve diz katma çalışmaları yapılmaktaydı. Orada doğru tipi danslar görünümü altında mücadele oyunları da oynanmaktaydı. Ama Pisagor, enstitüsünde göğüs göğüse mücadeleyi ciddi şekilde yasaklamıştı. Güç ve çevikliği geliştirmekle gurur ve Ken'in de geliştirilmiş olacağını, dostluğun erdemlerini uygulamakla mükellef kişilerin, işe birbirlerini yere sermekle ve vahşi hayvanlar gibi yerde yuvarlanmakla başlamamaları gerektiğini, gerçek bir kahramanın öfkeyle değil, fakat cesaretle mücadele etmeyi bilmesi gerektiğini, Ken'in, İnsanı rakibinin karşısında küçük duruma düşüreceğini ifade etmekteydi. Yeni aday, üstadın bu türden özdeyişlerini rahip çömezlerden işitmekteydi. Turfanda bilgeliklerini ona gösterirlerken bu çömezlerin o havalı halleri görülecek şeydi. Bu çömezler onu, kanaatlerini açıkça ifade etmeye ve hatta kendilerini tekzip etmeye bile davet etmekteydiler. Bu sözlerden cesaret alan saf aday, gerçek tabiatını kısa zamanda ortaya seri vermekteydi. Kendisini dinlediklerini ve hayran olduklarını gören aday, gerçek dilediği gibi yaldızlı sözler söylemeye... Ve gevşemeye başlamaktaydı. Bu sırada öğretmenler onu hiç paylamadan, azarlamadan, yakından izlemekteydiler. Reslerini ve sözlerini incelemek üzere umulmadık zamanlarda Pisagor'da zuhur edivermekteydi. Gençlerin yürüyüşlerine ve gülüşlerine özellikle dikkat etmekteydi. Gülüş demekteydi. İnsanın karakterini kesin şekilde ortaya koyar. Ve kötü bir insanın gülüşünü hiçbir yapmacık çaba güzelleştiremez. İnsan fizyonunmesini öyle derinlemesine incelemişti ki insanın gözüne bakıp ruhunu okuyabilmekteydi. Kılı kırk yararcasına sürdürülen bu gözlemler sonucunda üstad, müstakbel müridi hakkında kesin bir kanaate varmaktaydı. Birkaç ay geçince kesin sonuca götüren sınavlar uygulanmaktaydı. Bunlar Mısır inesinasyonuna özgü sınavlardı ama çok yumuşatılıp Grek tabiatına adapte edilmişlerdi. Çünkü Grek duyarlığı, menfis ve teb mahzenlerindeki o ölümle bile sonuçlanan sınavlara dayanamazdı. Aday, tek başına geceyi geçirmek üzere, şehrin dışında yer alan ve içinde hayalet ve acayip mahlukatın cirit attığı iddia edilen bir mağaraya bırakılmaktaydı. Yalnızlığın ve gecenin kasvet verici izlenimlerine katlanacak gücü kendilerinde bulamayıp mağarada gecelemeyi reddedenler veya oradan sabah olmadan önce kaçanlar, inisnasyona elverişsiz tipler olarak kabul edilmekteydiler ve kapının önüne bırakılmaktaydılar. Moral sınav daha da çetindi. Herhangi bir hazırlığa meydan verilmeden, aday bir sabah vakti aniden iç karartıcı ve çıplak bir hücreye kapatılmaktaydı. Yanına sadece bir taş tahta ve tebeşir bırakılmakta ve soğuk bir ifadeyle pisak sembollerden birinin anlamını bulması emredilmekteydi. Mesela, bir dairenin içine çizilmiş üçgen neyi ifade eder? Veya, bir kürenin içindeki on iki yüzlü niçin evrenin şifresidir? Gibi. Hücresinde taş tahtası ve problemiyle baş başa olarak tam 12 saat geçirmekteydi. Kendisine bir kap su ile biraz da yavan ekmek vermekteydiler. Sonra onu bir salona götürüp rahip çömezlerinin karşısına bırakmaktaydılar. Bunlara aç ve somurtkan adayla insafsızca alay etme emri verilmekteydi. Hoppala demekteydiler. İşte yeni bir filozof. Yüzünde ne kadar da ehli ilham ifadesi var. Bize meditasyonlarını anlatacak galiba. Lütfen keçiflerini bizden saklama. Herhalde bütün sembolleri bir bir anlatacaksın. Bir ay daha rejim yaparsan yüceler yücesi bir bilgi olman işten bile değil. Tam o sırada üstad, delikanlının davranışlarını ve fizyonomisini derin bir dikkatle gözlemlemekteydi. Açlığın etkisiyle öfkelenmiş, alaylar yüzünden kolu kanadı kırılmış ve de akıl sırermez bir bilmeceyi çözememiş olmanın ezikliği içine gömülmüş olan genç, kendisine hakim olmak için büyük çaba harcamak zorundaydı. Bir kısmı aşırı öfkeyle ağlamakta, bir kısmı erebsizce sözlerle cevap vermekte, bir kısmı da kendinden geçmiş bir halde, Hışımla taş tahtalarını kırmakta ve okula da, üstada da, müritlerine de hakaret etmekteydi. Tam o anda Pisagor ortaya çıkmakta ve büyük bir sükunet içinde izzet-i nefis sınavını bu kadar başarısız geçirmiş olan bir insandan hakkında bu kadar kötü izlenimler edindiği bir okula bir daha gelmemesinin rica edildiğini söylemekteydi. Ve özellikle de okulun öğretmen sevgi ve saygısına ve de dostluğuna en ön planda yer veren bir kuruluş olduğunu vurgulamaktaydı. Kapı dışarı edilen aday da utanç içinde çekip gitmekteydi. Ama bazıları tarikatın can düşmanı vermekteydiler. Halkı pisak karşı kışkırtıp tarikatın felaketini hazırlamış olan Silon bunlardan biriydi işte. Aksine alaylı saldırılara metanetle tahammül edip tahriklere dürüst ve spiritüel nitelikli düşüncelerle cevap verenler ve bir nebzecik bilgi edinmesini bile mümkün kılacaksa bu sınava yüz kere daha girmeye razı olacaklarını ifade edenler törenle mürit çömezli ne kabul edilmekte ve yeni yoldaşlarının dostluğu tebriklerine mazhar olmaktaydılar. Hazırlık safası diye anılan çömezlik süresi en az 2 yıl sürmekte ve hatta bazen 5 yıla kadar bile uzayabilmekteydi. Çömezler veya başka bir deyişle dinleyenler dersleri mutlak ve sükûnet içinde dinlemekle mükelleftiler. Öğretmenlerine itiraz edemedikleri gibi onların öğretileri üzerinde tartışmaya da girememekteydiler. Sunulan bilgileri saygıyla kabullenmek, daha sonra da onların üzerinde kendi kendilerine uzun uzadıya düşünmek zorundaydılar. Yeni dinleyenin zihnine bu kuralı yerleştirmek amacıyla ona bedeni uzun bir tüle sarılı olan ve bir parmağını sus anlamında ağzının üzerine koymuş bulunan bir kadın heykeli yani sükut müzü gösterilmekteydi. Pisagor, gençlik tarafından eşyanın köken, amaç ve sonunun anlaşılıp kavranabileceğine inanmamaktaydı. Hakikatin anlamını vermeden önce, gence diyalektik ve muhakeme talimi yaptırmak demek, boş kafa ve kasıntılı bir sofist üretmek demektir diye düşünmekteydi. Öğrencisinde, her şeyden önce insanın şu üstün yeteneğini... Yani sezgisini uyandırıp geliştirmek yanlısıydı. Onun için de onlara esrarengiz veya zor şeyleri öğretmeye kalkmamaktaydı. Doğal duygulardan ve insanın hayata girerkenki ilk görevlerinden yola çıkıp bunların evrensel yasalarla olan ilişkilerini gözler önüne sarmekteydi. Gençlerin kafasına her şeyden önce ana baba sevgisinde sokmayı amaçladığı için bu duyguyu baba fikriyle tanrı fikri arasında bir benzerlik kurmak suretiyle çok daha geniş kapsamlı bir hale getirmekteydi. Baba ünvanı kadar mübarek bir başka ünvan daha yoktur demekteydi. Homeros, Jüpiter'i tanrıların kralı diye adlandırmaktaydı ama tüm yüceliğini ve haşmetini ifade etmek için ise ona tanrıların ve insanların babası demişti. Anneyi alicevap ve yardımsever bir tabiata benzetmekteydi. Nasıl semavi kibele yıldızları üretmekte ve nasıl Demeter yeryüzünün meyvelerine ve çiçeklerine hayat vermekteydi ise anne de evladına her türlü nimeti sunmaktaydı. Demek ki oğul, anasını ve babasını iken aslında bu yüce uluhiyetlerin yeryüzündeki temsilcilerini ve suretlerini ululamış olmaktaydı. İnsanın vatanına karşı duyduğu aşkın çocukken anasına karşı duymuş olduğu sevgiden kaynaklandığını ifade etmekteydi. Sıradan insanın zannettiği gibi dedelerimiz ve nenelerimiz bize tesadüfen verilmiş varlıklar değil, fakat kader veya zaruret diye adlandırılan öncelere ait yüksek bir nizamın tayin ettiği varlıklardı. İnsan onları ululamalıydı ama dostunu da seçmeliydi. Acemilere yakınlık ve benzerliklerine göre ikili grup oluşturmaları telkin edilmekteydi. Bizzat peşine düştüğü erdemleri küçük olan büyüğünde aramalıydı ve bu iki arkadaş birbirlerini daha iyi bir hayata ulaştırmak için tahrik etmeliydi. Üstad, dost bir başka sendir, onu bir tanrıyı kutsar gibi kutsa ve say demekteydi. Gerçi... Pisagorcu kural acemiye öğretmenlerine karşı mutlak bir itaat emretmekteydi ama buna karşılık dostu hoşnut etme konusunda ise ona tam bir özgürlük tanımaktaydı. Hatta dost sevgisini tüm erdemlerin uyaranı, hayatın şiiri ve idealin yolu haline getirmekteydi. Böylece bireysel enerjiler uyandırılmakta, töre bilim canlı ve şairane bir hale getirilmekte ve canı gönülden kabullenildiği için de kural bir baskı aracı olma hüviyetini kaybedip bireyliğin doğal şartı durumuna gelmekteydi. Pisagor, itaatin rızadan kaynaklanır bir şey haline gelmesini arzulamaktaydı. Dahası törel öğreti, felsefi öğretiye hazırlık özelliği taşımaktaydı. Zira sosyal görevlerle kozmosun ahenge arasında kurulan ilişkiler, insanın evrensel benzerlikler ve uyumlar yasasını sezinlemesine zemin hazırlamaktaydı. Sırların da, okült doktrinin de, her türlü felsefenin de prensibi bu yasada yatmaktaydı. Böylece öğrencinin zihni, görünür realitenin üstünde yer alan görünmez bir düzenin izlerini bulma alışkanlığını kazanmaktaydı. Genel özdeyişler ile özlü öğütler onda bu dış aleme bakış açısının genişlemesini sağlamaktaydı. Öğrencinin kulaklarına sabah akşam hep lir sesinin eşliğindeki altın mısralar çınlayıp durmaktaydı. Önce layem-ü tanrılara derin saygı göster, sonra da imanını koru. Bu özdeyiş yorumlanırken zahiren farklıymış gibi görünen tanrıların aslında tüm halkların nezdinde hep aynı tanrılar olduğu ifade edilmekteydi. Çünkü evrendeki aynı entelektüel, animik ve aktif güçlere tekabül etmekteydiler. Demek ki bilge kişi herkes gibi ülkesinin tanrılarını ululamaktaydı. Ama onların aslı özü hakkında herkesinden, herkesinkinden farklı bir kavrama sahip bulun, bulunmaktaydı. Her türlü din, mezhep ve tapınış biçimine karşı hoşgörülü, halkların insanlık kavramı içindeki birlik bütünlüğü, dinlerin ezoterik bilim kavramı içindeki birlik ve bütünlüğü, bu yeni görüşler aceminin zihninde, gün batımının görkemli manzarası içinde ancak şöyle bir fark edilebilen yüce uluhiyetler gibi belirmekteydi ve Lir o ciddi öğretilerine devam etmekteydi. Lütufkar kahramanların yarı tanrı ruhların anısına saygı duy. A mürit bir tülün ardından bakarcasına bu mısraların gerisinde ilahi pisişenin yani insan ruhunun ışıltılarını seyretmekteydi semavi yol ışıklı bir fişek iz izi gibi parıldamaktaydı zira kahramanların ve yarı tanrıların koyduğu tapınışla ilgili esaslarda inisiye müstakbel hayata ilişkin doktrin ile evrensel tekamüle ilişkin sırrı görüp seyretmekteydi genç müride bu büyük sır ifşa edilmemekteydi ama kahramanlar ve yarı tanrıların Tanrılar ...diye anılan ve de insanlığın rehberleri ve hamileri durumunda bulunan üstün varlıklar hiyerarşisinden söz etmek suretiyle... Onun bu sırrı anlayabilecek hale ulaşmasına yardım edilmekteydi. Ayrıca bu yüce varlıkların insan ile uluhiyet arasında mutavassıt rolü oynadıkları ve insanın uluhiyete, bu kahramanlara ve bu yarı tanrılara özgü erdemleri yine onların yardımlarıyla tatbik mevkine koymak suretiyle derece derece yaklaşabildikleri ilave edilmekteydi. Ama bu görünmez varlıklarla nasıl irtibata geçilebilirdi? Ruh nereden gelip nereye gitmekteydi? Ölüme ait şu iç karartıcı sır da neydi? Özel yolun yeni yolcusu bu soruları kimseye açık açık soramamaktaydı ama bu onun gözlerinden okunmaktaydı. Onun için de öğretmenleri ona, yeryüzündeki savaşçılar ve mabetlerdeki heykeller ile gökteki yani içine her külün dahil olmayı başardığı şu tanrıların ateşten kalesindeki yüce ruhları işaret etmekteydiler. Kadım, kadim sırların esası tüm tanrıları bir ve tek müteal tanrı haline inkılap ettirmekteydi tüm sonuçlarıyla birlikte anlaşılıp kavrandığında bu ifşaat kozmosun anahtarı yerine geçmekteydi. Onun içinde bu ifşaat bütünüyle asıl inisiyasyonu tahsis edilmekteydi. Acemi mürit bu konuda hiçbir şey bilmemekteydi. Sadece müziğin ve sayının kudretleri hakkında söylenenlerin içinden bu hakikati kendi kendine ve elinden geldiği kadarıyla çekip çıkarması istenmekteydi. Zira mürşidin ifade ettiğine göre sayılar eşyanın sırrını içermekteydi ve tanrı da evrensel ahenkti. Yedi sesli gamın yedi notası üzerine inşa edilmiş olan yedi kutsal makam, ışığın yedi rengine, yedi gezegene ve de en kötüğünden en büyüğüne kadar tüm maddi ve spiritüel hayat mekanlarında tekrar tekrar hasıl olan yedi hayat şekline tekabül etmekteydi. İçine bu makamların melodileri çok ustaca akıtıldığında ruh akort edilmiş ve hakikatin nefesiyle titreşebilecek ölçüde bir ahenge kavuşturulmuş olmaktaydı. Ruhun bu arınma olgusuna paralel olarak bedenin arınma olgusu da, yani sağlık bilgisi ve ciddi yaşam disiplini sayesinde edinilen bedensel arınma olgusu da bir zaruret durumundaydı. İhtirasları yenmek, inisiyasyondaki ilk görevdi. Kendi öz varlığında ahengi sağlayamamış olan bir kimse, ilahi ahengi düşünemezdi bile. Pisagorcu yaşam tarzında tüleciliğe hiç değer verilmemekteydi. Evliliğin kutsal bir kurum olarak kabul edilmiş olması bu görüşün bir delilidir. Ama yeni müritlere, iffet, inisiyelere de itidal, bir kudret ve bir olgunluk işareti olarak tasvir ve tavsiye edilmekteydi. Kendi varlığının nezdinde aşağılanmayı göze alıyorsan, şehvete boyu ne? demekteydi mür mürşid. Şehvet denilen şeyin bizatihi mevcut bir şey olmadığı da ilave edilmekte ve şehvet, yanlarına yaklaşıldığında ortadan kayboluveren ve gerilerinde dalgaların kemirdiği bir su altı kayasının üzerinde salınır durumda, kırık kemiklerden ve kanlı uzuvlardan başka bir şey bırakmayan sirenlerin şarkıları olarak tasvir edilmekte, gerçek sevincin ise ruhta semavi bir ahenk meydana getiren, müzlerin konserlerine benzediği dile getirilmekteydi. Fisagor, <gülüyor> İnisiye kadının erdemlerine inanmaktaydı ama sıradan kadına hiç güven duymamaktaydı. Kendisine bir kadına yaklaşma izninin ne zaman verileceğini sormuş olan bir müridinin birine, Fisagor alaylı bir eda ile rahat battığı zaman cevabını vermişti. Pisagor vari bir gün şöylece cereyan etmekteydi. Güneşin kızıl rengi, renkli diski İon denizinin masmavi sularının gerisinden zuhur edip de inisiye meskeninin yukarılarındaki müz mabirdenin sütunlarını altın sarısı renge boyadığında genç inisiyeler eril cinse yaraşır türden kutsal bir dor dansının eşliğinde Apollon'a bir ilahi sunmaktaydılar. Aydından da bir tür abdest alıp sessizlik içinde mabette bir gezinti yapmaktaydılar. Sabahleyin uykudan her yeni uyanış yeni bir güne yeni bir masumiyetle yeniden diriliş demekti. Güneşin başlangıcında ruh murakabeye varmak ve sabah dersi için bakir durumda bulunmak zorundaydı. Kutsal koruda mürşidin veya onun yorumcularının çevresinde halka olunmaktaydı ve dersler dev ağaçların serinliği altında veya kemerlerin gölgesinde yapılmaktaydı. Öğle vakti kahramanlara ve lütufkar varlıklara dua edilmekteydi. Ezotelik geleneğe göre gelişmiş varlıklar yerküreğe güneşin doğuşuyla birlikte yaklaşmaktaydılar. Geri varlıklar ise karanlıklardan hoşlanmakta ve onun içinde. Gece ile beraber atmosfere dağılmaktaydılar. Basit ve sade öğle yemeği ekmek, bal ve zeytinden oluşmaktaydı. Öğleden sonraki zaman jimnastik egzersizlerine, derse, meditasyona ve sabah dersi üzerinde zihinsel bir çalışmaya hasredilmekteydi. Güneş battıktan sonra birlikte dua edilip, kozmogonik tanrılara, yani semavi Jüpiter'e, inayet, inayet edici Minerva'ya ve ölülerin esirgeyicisi Diana'ya ilahi sunulmaktaydı. O sırada, açık hava sunağında günlük ağacı veya kudret helvası yakılmakta ve böylece ilahi, tütsü kokularına karışmış bir halde ilk yıldızların delmeye başladığı solgun maviliklere doğru yükselmekteydi. Gün, Akşam yemeğiyle noktalanmaktaydı. Yemekten sonra en genç mürit bir metin okumakta ve bu metinde en yaşlı mürit tarafından yorumlanmaktaydı. <gülüyor> Bir kaynak gibi berrak ve bulutsuz, bir sabah gibi aydınlık olma özelliğine sahip bir Pisagorcu'nun günü böyle geçmekteydi işte. Yılda büyük astronomik bayramlara uygun bir ritim izlemekteydi. Böylece Hiperboreyalı Apollo'nun dönüşüyle ile sırlarının kutlanışı sırasında yeni müritler ile her dereceden kadın ve erkek inisiye bir araya gelmekteydi. Bu törenlerde genç kızlar fil dişinden yapılma lir çalmakta, erguvan ve safran renkli giysiler içindeki evli kadınlar da koro halinde şarkı söylemekteydiler. Uluhiyetin adeta form ve hareketlerin zarafeti ile koroların keskin melodileri arasında tezahür ettiği bu bayramlarda yeni mürit, okült güçler, hayatar evrenin mutlak yasaları ve de engin ve pırıl pırıl sema hakkında bir ön seziye ulaşmaktaydı. Evlenme ve cenaze törenleri onun nazarında daha samimi bir karaktere bürünmekteydi. Ama o gösterişli hallerini yine de sürdürmekteydiler. Muhayyleyi harekete geçirmek için orijinal bir tören yapılmaktaydı. Müritlerden biri, enstitüden isteyerek ayrılıp da tekrar sade insancıkların arasına katıldığında veya doktrinin bir sırrına ihanet ettiği için kapı dışarı edildiğinde, ki bu durum sadece bir defa vaki olmuştu, inisiyeler bu işe ayrılmış özel bir yerde derhal onun adına bir mezar hazırlamaktaydılar. Sanki ölmüş gibi kabul edilmekte olan o kişi hakkında mürşit şunları söylemekteydi. Kötülüklerle dolu hayata avdet ettiğine göre o ölüden, ölüden de daha ölüdür. Gerçi bedeni insanlar arasında dolaşmaktadır ama ruhu ölüdür. Onun için ancak ağlanır ve bir canlı varlık için hazırlanmış olan bu mezar sahibine kendi öz fantomu olarak eza verip durmaktaydı. İkinci derece arınma Sayılar Tanrı Doğum Teogoni Fisagor'un yeni müridini evine kabul edip onu törenle kıdemli müridleri arasına kattığı o mutlu gün <gülüyor> Eskilerin tabiriyle altın bir gündü. Mürşit ile yakın ve dolaysız ilişkiye ilk kez o gün gelilmekteydi. O gün meskeninin sadık müritlere tahsisli iç avlusuna girme onuruna erilmekteydi. Ezoterik ve egzoterik terimleri bu olaydan kaynaklanmıştır. Asıl inisiyasyon işte o gün başlamaktaydı. Bu ifşaat esrarlı sayılar biliminde mündemiş prensiplerden başlayıp evrensel tekamülün nihai sonuçlarına ve ilahi pisişenin yani insan ruhunun kaderine ve yüce hedeflerine varıncaya kadarki bilgileri içeren okült doktrinin tam ve mantığa dayalı açıklamasından ibaret bir ifşaattı. Bu sayılar bilimi farklı isimler altında Mısır ve Asya mabetlerinde bilinmekte ve tanınmakta olan bir bilimdi. Tüm doktrinin anahtarı durumunda olduğu için de özel yol dışındaki insanlardan özenle esirgenmekteydi. Okült aleme ait bu cebire işaretlik görevi yapmakta olan sayılar, harfler, geometrik şekiller veya insan tasvirleri sadece inisiyeler tarafından bilinmekte ve anlaşılmaktaydı. Enisiye bu işaretlerin perdesini, yani müride ancak ketumiyet yemininden sonra açmaktaydı. Fisagor bu bilimi bizzat kaleme aldığı bir eserinde, yani "Kutsal Kelam" adlı eserinde dile getirip açıklamıştı. Ancak kitap bugünlere ulaşamamıştır. Fakat <gülüyor> Fisagorcu Fakat Filalosun, Arşitasın ve Hiroklesin sonraki yıllarda kaleme alınmış eserleri, Eflatun'un diyalogları, Aristo'nun, Porfirin ve jean kitapları bu bilimin prensiplerine değinmişlerdir. Eğer bu prensipler modern filozoflara boş şeyler gibi görünmüşse bu söz konusu prensiplerin içerdiği anlamın ve seviyenin ancak doğuya ait tüm ezoterik doktrinlerin mukayeseli etüdüyle anlaşılabilir nitelikli oluşundan ileri gelmiştir. Lisagor, müritlerini matematikçiler diye adlandırmaktaydı. Çünkü yüce öğretisi sayı sayılar doktriniyle başlamaktaydı. Ama bu kutsal matematik veya başka deyişle bu prensipler bilimi sadece bilginlerimiz ve filozoflarımız tarafından kabul edilmekte olan özel yol dışı matematiğe kıyasla hem daha mütealdi, ve hem de daha canlıydı bu bilimde sayı soyut bir nicelik olarak değil fakat evrensel ahengin kaynağı demek olan tanrının yani yüce birin asli ve aktif erdemi olarak mütalaa edilmekteydi sayılar bilimi hayatlar güçler bilimi demekti alemlerde ve insanda, yani makrokozmosta ve mikrokozmosta faal durumda bulunan ilahi güçler bilimi demekti. Bu güçlerin sırrını anlatarak, onlara açıklık getirerek ve rollerini açıklayarak Pisagor, Teogoni'den veya akılcı teolojiden başka bir şey yapmış olmamaktaydı. Gerçek bir teoloji, tüm bilimlere ait prensipleri ortaya koymak zorundadır. Teoloji ancak tabiat bilimlerindeki birliği ve zincirlemeliği gözler önüne serebildiği takdirde tanrı biliminseliğine kavuşacaktır. Sahip bulunduğu isme ancak tüm diğer bilimlerin sözcüsü olabildiği takdirde layık olacaktır. Pisagor tarafından sayılar bilimi adı altında formüle edilip aydınlığa kavuşturulmuş olan kutsal kelam bilimi Mısır mabetlerinde işte böyle bir rol oynamaktaydı. Varlığın, bilimin ve hayatın anahtarlarına sahip bulunduğunu iddia edebilecek durumdaydı. Yüce mürşidin rehberliği altında mürit, eş merkezli tekamül kürelerinin o sonsuzluğu ve sınırsızlığı içindeki sayısız tatbikatları izlemeden önce prensipleri kendi öz anlayışı ve zekası çerçevesinde gözlemlemekle işe başlamak zorundaydı. Modern bir şair bu hakikati Helen'in fantomuna can vermek üzere annelerin nezdinde Faust'u yollarken sezinlemiştir. Faust sihirli anahtarı kavramış, ayaklarının altındaki toprak eriyip yok olmuş, başı dönmüş ve uzayın boşluğunda uçup gitmiştir. Sonunda yüce bütünün temel formlarının üzerine titreyen ve ilk örnek döküm kalıbında varlık üreten annelerin nezdine varmıştır. Bu anneler Pisagor'un sayılarıdırlar, yani alemin ilahi güçleridirler. Şair, sonsuzluklardaki dipsiz uçurumlara dalış şeklinde cereyan eden bu olay karşısındaki öz düşüncesiyle bizi ürpertmektedir. Zekasındaki doğrudan görüş yeteneği, yeni bir duyu misali yavaş yavaş gelişen kadim inisiye için bu deruni ifşaat daha ziyade akkor halindeki yüce hakikat güneşine doğru bir yükseliş anlamını taşımaktaydı. Öyle ki inisiye oradan baş döndürücü bir ışıma vasıtasıyla bedenli hayatlar fırtınasının içine fırlatılan varlıkların ve formların gür ışık içindeki çırpınışlarını seyretmekteydi. İnsanın hakikati kendi iç aleminde bulma olgusu, yani içine nüfuz edip ayrıca bir de güçlerini yoğunlaştırdığında insana evrensel hayatı anlama imkanını sunan olgu, öyle bir tek günde gerçekleştirilebilecek bir olgu değildi elbet. Bu iş, yıllar boyunca egzersiz yapmayı, zeka ile irade arasındaki şu kurulması çok güç olan ahengi kurmayı gerektirmekteydi. Yaratıcı kelamı kullanır hale gelmeden önce ki bu hal pek az insana nasip olmuştur, kutsal kelamı harf harf ve hece hece hecelemek gerekiyordu. Pisagor bu öğretiyi daima müzler mabedine sunmaktaydı. Kroton yetkilileri bu mabedi onun arzusuna ve tarifine uygun olarak etrafı çevrili bir bahçe içinde bulunan meskeninin hemen yanı başına inşa etmişlerdi. Oraya sadece mürşit ile ikinci derece mensup müritler girebilmekteydi. Bu yuvarlak şekilli mabedin içinde mermerden mamul dokuz müz bulunmaktaydı. Ortalarında da törensel ve esrarlı bir anlamda ayakta durarak çevreyi gözleyen sarılı Hestia yer almaktaydı. Son eliyle bir ocaktaki alevi korumakta sağ eliyle de göğü işaret etmekteydi. Romalılarda olduğu gibi Yunanlılarında Hestia veya Vesla her şeyde mevcut bulunan ilahi prensibin muhafızıydı. Kutsal ateşin şuuru mes mesabesindeki Hestia'nın Delf mabedinde ve Atina'daki Plitane'de adına tahsis edilmiş birer sunağı vardı. Fisagor'un sunağında o ilahi ve merkezi bilimi veya Teogoni'yi simgelemekteydi. Onun çevresindeki müzler, geleneksel ve mitolojik adlarından ayrı olarak muhafızlığını yaptıkları okült bilimler ile kutsal sanatların adlarını da taşımaktaydılar. Böylece evrenin organizmasına uydurulmuş olan bilimlerin organizması, müride başlangıçta kutsal alev ile ışıtılmış olan hayatlar müzler çemberi halinde görünmekteydi. Müritlerini bu küçük sunağa götürünce, Pisagor, kelam kitabını açıp ezoterik öğretisini şu sözlerle sunmaya başlamaktaydı. Bu müzler yakında gayrimaddi ve yüce güzelliklerini kendi iç aleminizde seyredeceğiniz ilahi güçlerin yeryüzündeki suretlerinden ve tasvirlerinden başka şeyler değildirler. Onlar nasıl kendilerine hayat, hareket, ritim ve melodi sunan Hestia'nın ateşini seyrediyorlarsa aynı şekilde siz de evrenin merkezi ateşinin içine, yani ilahi ruhun içine dalmak ve onun tezahürlerinin içinde onunla birlikte saçılıp yayılmak zorundasınız. Bunun üzerine Pisagor, müritlerini kudretli ve cüretkar bir el hareketiyle formlar ve realiteler uçuru vermekteydi. Zamanı ve mekanı silip unuturarak onları yüce monata, yani doğmamış ve doğrulmamış olan varlığın özüne götürmekteydi. Pisagor, bu varlığı ahenkten müteşekkil ilk bir, her şeyin içine nüfuz etmiş haldeki eril ateş, hareketinin sebebi bizzat kendisi olan ruh. Zatına değişme ve zeval ermeyen, gelip geçici dünyalar, alemler halinde ancak yaratıcı düşüncesini tezahür ettiren ve fakat kibriyasıyla zatını halkın nazarında perdeleyen, tezahür etmemiş, gelip geçici ve değişken kesrette saklanan, hiçbir veç ile benzeri olmayan, Zatına ölüm ve fena vermeyip, ezeli ve ebedi hayat ile diri olan, sabit ve yerleşik olan varlık diye adlandırılmaktaydı. Onun özü demekteydi, Fisagorcu Filalaus, insan için perdeli durumdadır. İnsan ancak fani ile layemutun bir arada ve iç içe bulunduğu bu dünyanın nesnelerini tanıyabilir. Peki bunları nasıl tanıyabilmektedir? Çünkü kendisi ile eşya arasında bir ahenk, bir ilişki, bir ortak prensip mevcuttur. Bu prensip onlara bir tarafından verilmiştir. Yani özleriyle birlikte ölçüyü, nispeti ve anlaşılırlığı da lütfeden bir tarafından. Bu prensip nesne ile kişi arasındaki müşterek ölçüdür. Sayesinde ruhun birin nihai sebebine iştirak ettiği hikmettir. Ama ona yani anlaşılıp kavranılamayan varlığa nasıl yaklaşılacaktı? Zamanın sahibini, güneşlerin ruhunu, zekaların kaynağını görmüş bir kimse mevcut muydu acaba? Hayır, onun özüne ancak onunla birleşip kaynaşılmakla nüfuz edilebilirdi. O, evrenin merkezinde yer alan ve atik alevi tüm alemlerde dolaşan ve devranı hareket ettiren görünmez bir ateşi andırmaktaydı. Pisagor ayrıca inisiyasyonunda hedefin yüce varlığa yaklaşmak olduğunu ve bunun da ona benzeyerek, elden geldiği kadar olgunlaşarak, eşyaya zeka vasıtasıyla egemen olarak ve böylece eşya gibi pasifleşerek değil, onun gibi aktifleşerek mümkün olacağını da ilave etmekteydi. Varlığınız, ruhunuz bir mikrokozmos, bir küçük evren değil midir? Ama o fırtınalarla ve uyuşmazlıklarla doludur. Öyleyse orada birliği ahenk içinde gerçekleştirmek gerekir. Tanrı sizin şuurunuzun içine ancak o takdirde inip dahil olacaktır. Siz onun kudretine ancak o zaman iştirak edecek ve iradeniz ancak o zaman ocağın taşı, yani Hestia'nın sunağı ve Jüpiter'in tahtı mesabesine ulaşacaktır. Zeval bulmaz cevher olan Tanrı, sayı olarak sonsuzluğu içeren birliği, Ad olarak baba, yaratıcı veya eril, ezeli ebedi adlarını nişani olarak da ruhun sembolü ve her şeyin özü olan hayattar Ateşi ihtiva etmektedir. Prensiplerin ilki buydu işte. Fakat ilahi güçler Mısırlı İnisye'nin mezarına boylu boyunca uzanıp da karanlık gecenin sinesinden zuhur edişini seyrettiği mistik lotus'a benzemekteydi. Nitekim o da başlangıçta parıldayan bir noktadan başka bir şey değildi ama hemen ardından bir çiçek misali açılmakta ve akkor halindeki merkezi bin taçlı yapraklı bir gül görünümüne bürünmekteydi. Fisagor, Yüce Monat'ın yaratıcı Diyad halinde faaliyete bulunduğunu ifade etmekteydi. Tanrı'nın tezahürü ikili anlamda cereyan etmektedir. Zeval bulmaz, bölünemez öz ile bölünebilir cevher, can ve hayat bahçeden aktif eril prensip ile pasif dişil prensip veya canlı plastik madde. Demek ki Diyad, ezeli-ebedi eril ile ezeli-ebedi dişilin, yani birbirine tekabül eden ve öze ait bulunan iki temel ilahi gücün Tanrı halinde birleşmesini temsil etmekteydi. Fisagor bu fikri şu mısrada şairani bir anlamda şöyle dile getirmekteydi. Jüpiter hem zevktir hem de ilahi zevce. Tüm çok tanrıcı görüşler bu fikrin şuuruna sezgi yoluyla varmışlar ve uluhiyeti bazen eril görünüm altında bazen de dişil görünüm altında tasvir etmişlerdir. Ve bu hayattar ve ezeli tabiat yani tanrının bu yüce zevcesi sadece yer küresel tabiatı değil. Fakat ayrıca beden, göz, beden gözlerimizle göremediğimiz semavi tabiatı da yani ilahi ilcanın etkisiyle ilk kez titreştiğinde sinesinde tüm ruhların özlerini, tüm varlıkların spiritüel tiplerini barındırmakta olan alem ruhunu da yani ilk temel ışığı yani mayayı, isisi veya kibeleyi de içermekteydi. Dahası Demeter'de, de, yani bedenlenecek ruhlara vatanlık eden hayattar yer küreği de, sinelerindeki bedenlerle birlikte tüm diğer yer küreleri de ve erkeğin yoldaşı olan kadını da içermekteydi. Beşer aleminde kadın tabiatı temsil etmektedir. Ancak Tanrı'nın mükemmel suretini tek başına erkek değil, fakat erkek ve kadın birlikte teşkil etmektedirler. Birbirleri arasındaki karşı konulmaz, büyüleyici ve mukadder cazibenin temeli işte buna dayanmaktadır sonsuz sayıda yaratığın hayaline ekranlık etmekte olan sarhoşluğun ve aşkın temeli de, ezeli ebedi erilin ve ezeli ebedi dişilin, Tanrı'nın sinesinde mükemmel bir birlik ve bütünlük oluşturduklarına dair olan muğlak önsizinin temeli de yine buna dayanmaktadır. Kadim inisiyelerin tümüyle ağız birliği ederek Fisagor şöyle demekteydi. Öyleyse, yerde de, gökte de, kadim Ululayalım. O bize, o yüce kadının, yani tabiatın ne olduğunu anlama imkanını sunmaktadır. O bizim zihnimizde tabiatın kutlu bir imajı olarak yer etsin. Ve alemin yüce ruhuna doğru doğru derece derece tırmanışımızda bize yardımcı olsun yani sürüler halindeki ruhları ışıktan mamul mantosunun içinde sürükleyen doğurgan esirgeyici ve yenileştirici kibeleye varıncaya kadar yükselişimize yardım etsin monat tanrının özünü diyatta doğurucu ve teksir edici gücünü temsil etmektedir söz konusu güç tanrının zamandaki ve mekandaki gözle görülür tezahürü demek olan alemi doğurmaktadır Oysa gerçek alem üç katmerlidir. Nasıl ki insan birbirlerine nüfuz etmiş haldeki üç farklı unsurdan meydana gelmişse, aynı şekilde evrende doğal alem, beşeri alem ve ilahi alem diye anılan eş merkezli üç küreden meydana gelmiştir. Demek ki triyat yani üçlü yasa eşyayı oluşturan yasadır ve hayatın gerçek anahtarıdır. Zira bu yasa hayat skalasının tüm basamaklarında hükümrandır. Organik hücrenin teşekkülünde de, hayvan bedeninin fizyolojik teşekkülü ile kan dolaşım ve sinir sistemlerinin faaliyetinde de, insanın, evrenin ve nihayet Tanrı'nın fiziküstü yapısında da böylece bu yasa hayranlığa garp olmuş ruha umulmadık bir şekilde evrenin batini yapısını açıkça göstermekte makrokozmos ile mikrokozmos arasında sürekli biçimde devam edip giden irtibatları sergilemektedir o eşyanın içinden geçip onu şeffaf hale getiren bir ışık gibi hareket etmekte ve irili ufaklı dünyaları sihirli fenerler misali ışıldatmaktadır şimdi de bu yasayı insan ile evren arasındaki mevcut bulunan temel irtibatlar vasıtasıyla açıklamaya çalışalım. Pisagor insan ruhunun veya müdrikesinin ölümsüz, yenilmez ve mutlak anlamda aktif olan tabiatını tanrıdan aldığını kabul etmekteydi. Zira ruh hareketin sebebi kendisi olan bir şeydir. Bedeni ruhun ölümlü, zeval bulur ve pasif ve bölümü olarak nitelemekteydi. O bizim can diye adlandırdığımız şeyin ruhasın sıkı bağlı olduğunu fakat kozmik akışkandan kaynaklanma üçüncü bir ara unsurdan müteşekkil bulunduğunu düşünmekteydi. Buna göre can ruhun kendisine dokuyup imal ettiği eseri maddeden oluşma bir bedendi. Bu beden olmadan maddi beden hareket edemez, atıl ve hayattan yoksun bir yığın olarak kalırdı. Astral beden, kendisine hayat bahşettiği bedeninkine benzer bir şekle sahipti ve bozulup dağılma olayından, yani ölümden sonra da mevcudiyetini sürdürmekteydi. İşte bu ölüm olayından sonra bu can, Fisagor'un ve daha sonra da Eflatun'un tabiriyle ruhu gelişmişlik seviyesiyle orantılı olarak, ya ilahi alemlere doğru taşıyan ya da karanlık maddi mekanlara doğru sürükleyen bir süptil araç kimliğine bürünmekteydi. İnsanın bedenleniş ve tekamül olgusu, varlıklara ait sıkalanın tüm basamaklarında ve tüm alemlerde gitgide genişleyen çemberler halinde tekerrür edip durmaktaydı. Nasıl ki beşeri pisişe kendisini cezbeden ruh ile kendisini zapt eden beden arasında bir mücadele veriyor dediyse aynı şekilde beşeriyet de dünyevi kökleri vasıtasıyla içine nüfuz ettiği doğal ve canlısal alem ile ulaşabilmek için can attığı semavi kaynağı arasında yani arı ruhlara özgü ilahi alem arasında salınıp durmaktaydı ve beşeriyetin bünyesinde cereyan eden bir şey daima değişebilen oranlarda, ve şekillerde olmak kaydıyla tüm yer kürelerde ve tüm güneş sistemlerinde de cereyan etmekteydi. Çemberi sonsuzluklara kadar genişletebilseniz ve elinizden gelse de sonsuz sayıdaki küreleri ihata edebilseniz oralarda ne bulursunuz? Yaratıcı düşünceyi, astral akışkanı ve tekamül halindeki alemleri yani ruhu, canı ve uluhiyetin bedenini perdeleri bir bir kaldırır ve bu uluhiyetin güçlerine ulaşmaya çalışırsanız, o takdirde oralarda sonsuzluk uçurumlarındaki yıldız çiçeklenmeleri misali, monatın loş derinliklerinde saklanmış halde bulunan triyat ve diyat ile karşılaşırsınız. Bu kısa açıklamadan sonra bile Pisagor'un üç yasasına ne kadar önem verdiği hemen anlaşılmaktadır. Bu yasanın ezoterik bilimin köşe taşını oluşturduğu derhal fark edilmektedir. Tüm yüce dini inisiyatörler bu yasanın şuuruna varmış tüm teozoflar da onu sezmişlerdir. Zerdüştün bir vahyi şöyledir. Üç sayısı evrenin her yerinde hükümrandır. Prensibi de monattır. Fisagor'un eşsiz liyakati bunu Grek dehasını özgü bir sarahatle formüle edişinde yatmaktadır. O bunu Teogonisi'nin merkezi ve bilimlerin temeli haline getirmiştir. Eflatun'un zahiri, yazılı belgelerinde perdeli halde olan fakat kendisinden sonra yaşamış filozoflarca hiçbir surette anlaşılmamış bulunan bu kavrama modern çağda ancak okült bilimlerle ilgili bir iki inisye nüfuz edebilmiştir. Evrensel 3 yasasının bilimlerin tasnifinde, kozmogoninin ve psikolojinin inşasında ne kadar önemli ve emin bir rol oynadığı şu 1-2 satırla bile su yüzüne çıkmış durumdadır. Nasıl evrensel 3 yasası Tanrı'nın vahtaniyetinde yani monatta yoğunlaşmaktaysa aynı şekilde beşeriyi 3 yasası da fizik bedenin ve ruhun hayatlar birliği ve bütünlüğü içindeki tüm güçleri bir araya getiren benin şuurunda ve iradede yoğunlaşmaktadır. Monatta özetlenmiş halde bulunan beşeri ve ilahi 3 yasası kutsal tetradı oluşturmaktadır. Fakat insan, kendi öz birlik ve bütünlüğünü ancak nisbi bir anlamda gerçekleştirebilmektedir. Zira tesirini tüm varlığı üzerinde icra etmekte olan iradesi, hükmünü şu üç organı üzerinde, yani içgüdüsü, canı, ve müdrikesi üzerinde hem aynı anda ve hem de aynı şiddetle sürdürememektedir. Evren ve bizatihi Tanrı ona sırasıyla ancak şu üç aynaya aksetmiş halde görünmektedir. 1- İçgüdüsü ve duyularının kaleidoskobu vasıtasıyla baktığında Tanrı tezahürleri gibi çok sayıda ve sonsuzdur. Tanrı sayısını sınırlamayan çok tanrıcılık buradan kaynaklanmıştır işte. 2- makul can vasıtasıyla baktığında Tanrı iki aşamalıdır. Yani ruh ve maddedir. Zerdüşçülüğün, maniciliğin ve diğer birçok dinin dualizmi de buradan neşet bulmuştur. 3. Salt müdrike vasıtasıyla baktığında Tanrı üç öyledir, Yani evrendeki tüm tezahürlerinde ruh, can ve fizik bedendir. Hintin üçlem esasına dayalı dinleri ile bizatihi Hristiyanlığın üçlemi ise buradan hayat bulmuştur. 4. Her şeyi özetleyen irade vasıtasıyla anlayıp kavradığında ise Tanrı bir ve tektir. Buradan da sertliği ile Musa'nın hermetik tek Tanrıcılığı vücut bulmuştur. Bu aşamada Tanrı'yı kişileştirme söz konusudur ne de bedene büründürme. Bu noktada insan kendisini görünen evreni aşmış ve mutlak kavramın içine dalmış bulmaktadır. Bu durumda Tanrı toz haline indirgenmiş olan dünyada tek başına hüküm sürmektedir. Dinlerin çeşitliliği ve farklılığı demek ki insanın uluhiyeti ancak nisbi ve sonlu olan kendi öz varlığında tahakkuk ettirme ve kavrama çabası göstermesinden buna karşılık Tanrı'nın ise üç aleme ait birliği ve bütünlüğü her daim evrenin ahengi içinde tahakkuk ettirmesinden ileri gelmektedir. Bu son uygulama insanı düşünce düzeni içinde... Tetragram'ın neredeyse sihirli erdemini bile sunacaktı. Orada sadece bilimin prensipleri, varlıklara ilişkin yasa ve onların tekamül ediş tarzları değil. Fakat ayrıca farklı dinlerin ve onların üstün seviyeli birlik ve bütünlüklerinin sebep ve mantığı da yer almaktaydı. Gerçekten de bu evrensel anahtar mesabesinde bir şeydi. Lises'in Yaldızlı Mısralar adlı eserindeki o coşkusu işte buradan kaynaklanmaktaydı. Pisagor'un yol arkadaşlarının niçin şu yüce serpuluşları, dilegemin ettiklerini şimdi daha iyi anlamaktayız. Tabiatın kaynağı ve tanrıların modeli ve de çok yüce ve arı sembol kutsal tetradı kalbimize nakşedenin üzerine and ederim.